Helak olanların sonlarından ders almaz mısınız? Onlar sizden daha güçlüydü. Eğer gücünüze güveniyorsanız, geri ekip sürmüşler ve imar etmişlerdi. Koca koca evleri ve sarayları vardı. Eğer başınızın üstündeki tabanlara güveniyorsanız, bunların hiçbiri onları Allah'ın azabından kurtaramadı. Gezinde görün, zulmetmelerinden dolayı çökmüş, ıpsız kalmış evlerini,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 dediğini naklediyor. Ve inanç yönünden bir olmayan insanların aileden veya cemaatten sayılmasının cahiliyet geleneği olduğunu açıklıyor. Kopmuştu tevhid milleti şit milletinden. Ey kafirler diyorlardı onlara. Sizin ibadet ettiklerinize...